Elhamdülillahi Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in 5. cüzü günlük hayata bütün zamanlar açısından daha fazla bağlantılı pek çok onlarca konu ihtiva etmektedir. Özellikle aile ve sosyal konularda